bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ala rasulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain, emma ba'd. Ulumul Kur'an derslerimizin beşincisini yapacağız bugün inşallah. Kitabımızın girişinde sadece Ulumul Kur'an'a has olan bir mukaddime dedik. Hala onu anlatmaya devam ediyoruz. Bugün onun son beytine geldik yani. 16. Beyt Dünkü dersimizde demiştik ki konumuz Arapça dışında Kur'an-ı Kerim'in okunması veya başka dillere tercüme edilmesi dedik. Dün bunu anlattık veya da bir önceki dersimizde. Bugün ise dedi ki 16. Beyt'te başlığımız şu rey ile tefsir yapmanın hükmü. Rey tefsirinin hükmü. kazaaka bil maana ve an yufassara bil ra'i la ta'wilahu fa harirra kazaaka bil maana ve an yufassara bil ra'i la ta'wilahu fa harirra kazaaka bunun gibidir bunun gibi yani tercümenin haram olması gibi başka Arapça lafızları dışındaki bir dil ile okumanın haram olması gibi kazaaka bil maana onu mana ile tercüme etmek ve mana ile okumak da haramdır ee, diyor. Yani meal dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in ile yapılan tercümesinden okunmanın haram olduğunu söylüyor. Dün zaten bunu anlatmıştık. Orada geçti. Ve en yufessera bi'r-rayy. Ve rey ile tefsir yapmak da aynı şekilde tercüme gibi farklı lafızlarla okumak gibi o da haramdır. Rey ile tefsir yapmak haramdır. La <gülüyor> ta'wilehu. Lakin onu ra'i ile tevil etmek haram değildir. Faharrira. <gülüyor> bu mesele tahrir edilsin. Yani bu mesele birbirinden ayırt edilsin. Bu mesele iyice araştırılsın anlamında söylüyor. Harrara normalde bir şeyi özgürleştirmek, bir şeyi kayıtlarından, bağlarından kurtarmak ee, anlamında yani o asli anlamı Kullanılıyor. Hür kelimesi de buradan geliyor zaten. Evet şimdi kitabımız dedi ki Kur'an-ı Kerim'i açıklarken, izah ederken tefsir yapıyorsa eğer bir insan rey ile Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesi yani iştihatla, akılla Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesi caiz değildir. Ama Kur'an'ın tevilini yapıyorsa rey ile yapması, akıl ile yapması caizdir. Dedi kitabımız. Bunu nereden aldı tabi? Nukaya'dan aldı. Yani Suyuti'nin rahimahullah Nukaya kitabından bu bölümü almış oldu. Şimdi biz e, bunu anlayabilmemiz için önce tefsir nedir? Tevil nedir? Önce onu anlayalım. Niye ikisini birbirinden ayırt etti? Ona bakalım. Ondan sonra kendi meselemize geliriz inşallah. Şimdi tefsir daha önce de biz e, kitabımızın giriş bölümlerinde anlatmıştık. Demiştik ki aslı Fesara kökünden. E, geliyor. Tefsir ise fassara, yufessiru tefsiren tef'il kalıbında. Manası neydi? Keşfül, gıta. Yani bir şeyin üzerindeki örtüyü kaldırmak, bir şeyi bir örtünün altındakini açığa çıkarmak anlamındaydı. Bazıları da demişlerdi ki fassara kelimesi veya fesera kelimesi sefera kelimesinin meklup makl e, halidir. İsfar neydi? İsfar mesela gündüzün aydınlanması. Ee, bir şeyin açıklığa kavuşturulması veya üzerindeki örtünün ondan giderilmesi anlamlarına e, geliyordu. Peki ıstılahta şey neydi? Tefsir neydi? Tefsir öyle bir ilimdi ki Kur'an'ın lafızlarından Allah Teala'nın muradını beşerin takati ölçüsünde araştıran ilimdi. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyor, bir ilim var, kaideler var, ölçüler var. Allah'ın bu lafızdan muradı nedir? Allah bununla neyi kastetti? bir beşerin takatı içerisinde bunu değerlendiren ismin adı ıstılahta tefsirdi. Peki tevil ne demek? Tevil kelimesinin asla ala yaulu evlen kökünden geliyor. âlâ yaulu evlen kökünden geliyor. Lisanul Arap'ta İbnül Muzir diyor ki âlâ yaulu evlen ey rucu'an yani rucu etmek dönmek anlamına geliyor bu kelime. Tevil ise bunun tef'il kalıbından, yani evvela yu'evvilu te'wilen kökünden, rucu etmek. Tabi i̇bn İbnül e, manzur lisan arap arab kitabında bu kelimenin e, manalarını verirken ilginç bir şey de yapıyor. alem tevil kelimesi çokça fazla kullanıldığı için, ıstılahi olarak da alimlerin tevil için zikretmiş oldukları e, manaları da zikrediyor. Aynı zamanda mesela bunlardan bazılarını e, söyleyeceğim inşallah. İbn-ül Esir'den. i̇bn Esir biliyorsunuz kim? Garibul Hadis dalındaki en önemli ve İslam tarihindeki şu an en fazla kullanılan eseri veren en nihaya eserini veren alim. Orada tevil için diyor ki lafzı zahirinden sarf etmektir. Yani müteahhirin alimlerin kabul etmiş olduğu şeyi söylüyor tevil için. Tevil herhangi bir lafzı Zahiri anlamına yorumlamayıp, zahiri anlamının dışındaki anlama yorumlamaktır. Yani zahirinden sarf etmektir. Buna bir örnek de veriyor ama örnek çok doğru değil. Onun için örneğini zikretmeyeceğim. Ebu Abbas Ahmed İbni Yahya diyor ki tevil ile tefsir arasında bir fark yoktur. Tevil eşittir, tefsir e, anlamındadır. Yani tefsir neydi? E, kelamdaki muradı anlamaktı, Tevil de bir kelamdaki muradı anlamaktır. Daha önce de zikretmiştik. Demiştik ki mesela İmam Taberi gibi alimler bazı ayetleri tefsir ederken diyor ki Kale اَهْلُ تَعْوِيلِ te Yani tevil ehli dedi ki diyor ve ayetle ilgili görüşleri sunuyor. اِخْتَلَفَ اَهْلُ تَعْوِيلِ اَهْلُ تَعْوِيلِ اِخْتِلَافَةِ diyor mesela. Bunlar teville ile tefsiri aynı anlamda kullanan alimler. Ebu Mansur مَنْصُورَ الْمَاتُورِذ۪ي Maturidi mezhebinin kurucusu ve imamı e, kabul edilen ondan naklediyor. Diyor ki: "Cemaat mesela sen dediğinde ultu şey'e ultu şey'e ey cemaatuhu ve ıslahtuhu. Bir şeyi topladım ve ıslah ettim." diyorsun. "Ale yani, kelimesini bu anlamda bir şeyi tevil ettim." E, dediğinde yani bir şeyi toparladım ve ıslah ettim anlamındadır. Karşılığını da şu şekilde veriyor ıslah da Diyor ki, bir lafızın manaları anlaşılmaz ve problemliyse sen o manaların hepsini anlaşılır bir lafızla beraber sunarsan işte tevil budur. Yani şu anlama geliyor tevil Ebû Mansur'a göre, e, anlaşılmaz bir şeyi anlaşılır kılmak, kafa karıştıran bir şeyi açık hale açık hale getirmek, e, cem etmek, toparlamak önce belli bir lafız altında ve onu ıslah etmek, ondaki problemleri gidermek. İmam Cevheri bu da büyük lugat e, alimlerinden. O da diyor ki bir şeyi akibeti ile izah etmektir. Yani herhangi bir şeyin e, varacağı sonuç, netice neyse onun ile bir şeyi açıklamak, onun ile bir şeyi izah etmek bu tevil tevidir e, diyor. Şimdi biz Tevilin ne olduğunu anlamak için aslında şöyle bir cümle kullansak doğru olur. Tevil lafzı, lügat anlamı belli. ya يَعُولُ أَوْلًا رُجُعُ Yani bir şeyin dönüşü demek. Asla dönüş, özel dönüş anlamına geliyor. Lakin tevil ıstidah olarak farklı ilimlerde, farklı anlamlarda kullanılmış. Mesela örnek, örnek olarak söyleyelim. Tefsir ilmi ise eğer konuşmuş olduğumuz konu, tevil dediklerinde genelde neyi kastediyorlar? Bu lafızın tevili şudur dediklerinde, yani konuşanın bu lafızdan muradı, konuşanın bu lafızdan kastı, bu lafızın içindeki hakikat anlamında kullanıyorlar, tefsir ilminden kullandıklarında. Kelamcılar ve usul fıkı alimleri genelde tevil dediklerinde şunu kastediyorlar, bir lafzı zahiri üzere almayıp zahirindeki mananın dışındaki bir anlama yormak. Yani güçlü anlama değil, akla ilk gelen anlama değil, zayıf olan, ihtimalli olan anlama yormak onların ifadesiyle söylüyorum sarful lafzi an zahirihi yani lafzı zahirinden sarf etmek anlamında kullanıyorlar İbn-i Teymiye rahimahullah tevil lafzını izah ederken diyor ki tevil biz tevil dediğimiz zaman eğer hakkında konuşmuş olduğumuz nas emir veya nehi içerikli bir nas ise onun tevvili demek onun uygulanması demektir yani vakaya ve pratiğe yansıtılması demektir Örnek olarak da neyi veriyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine فسبح بحمد ربك ayeti geldiğinde veya سبح اسم ke العل ayeti geldiğinde Ayşe annemiz diyor ki Peygamberimiz rükuda ve secdede çokça fazla سبحانك اللهم وبحمدك Allahu اغفرل derdi diyor. Niye böyle yapardı dediklerinde كَانَ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنِ Kur'an'ı tevil ederdi diyor Ayşe annemiz. Yani ne demek Kur'an'ı tevhül ederdi? Rabbini tesbih et ve ondan istiğfar dile ayetlerini pratik olaraktan amele yansıttırdı. İbn-i Teymiyye de diyor ki herhangi bir nas emir veya nehi içerikli ise onun tevhülü yani onun yaşanmasıdır. Haber içerikli ise eğer nas yani bir şey emretmiyor, nehi etmiyor haber veriyor. Mesela ihbar içerikli bir nas onun tevhülü, onun vuku bulmasıdır. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya Hatta izâ haracete ecûc ve meecûc ve hum min kulli hadabin yensilûn. ve mecüc çıktığında her taraftan akın akın, akın akarlar diyor Allah Teala. Bunun tevili nedir? Ne zaman Yecüc ve Mecüc çıkarsa? Çünkü bu bir haberdir, ihbardır, tevili odur. Mesela diyor Allah Teala: ne yenzurûne illâ te'vîlehû?" Onlar onun tevilinden başka bir şey mi bekliyorlar? diyor. Kast ettiği burada ne? Kıyametin kopmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Kıyamet kopacak. Allah Azze ve Celle bunu haber vermiş. Bu Nas'ın tevhili nedir? İkbar olduğu için kıyamet ne zaman vuku bulursa onun tefsiri o zaman vuku bulmuş demektir. Onun için ikbar cinsindense vuku bulması, emir ve nehi cinsindense onun pratiğe geçmesi onunla amel edilmesidir. Tevhül ve tefsir lafızlarını anlamış olduk değil mi? Şimdi bizim kitabımız dedi ki rey ile tefsir haramdır. Fakat rey ile tevil helaldir dedi. Biz ne anladık buradan otomatikmen? Bizim kitabımıza göre teville tefsir birbirinden farklı iki lafız, e, aynı birbirine eş anlamlı olan iki lafız değil. Peki neye göre tefsirle tefsi, Tevil birbirinden ayırdı? Bizim manzumemizin aslı neydi? El Nukaya kitabıydı, değil mi? Nukaya kitabına döndüğümüzde Nukaya'nın bir şerhi vardı. İmam Suyuti kendi kitabında şerhi. ismi neydi? İtme diraya. İtman bu diraya nokaya Orada diyor ki e, İmam Süyuti burayı açıklarken çünkü diyor tefsir bir müfessirin Allah bu ayetten bunu murad etti demesidir. Yani Allah adına şahitlikte bulunmasıdır. Onun için diyor Allah adına kesin bir şey söylediğinden dolayı nas olmadan Rasul'den o konuda o konuda konuşması caiz değildir. Yani sen ne yapıyorsun diyorsun ki mesela bu ayette Allah'ın muradı budur. Kimin adına konuşuyorsun? Allah adına konuşuyorsun. Peygamberden bir açıklama yoksa Allah buradan bunu kastetmiştir. Senin nasıl olmaksızın aklına, içtihadına dayanaraktan konuşman haramdır. Tevil ise diyor, ihtimallerin arasından birini tercih etmektir. İhtimallerin arasından birini tercih etmektir. Mesela bir lafız iki iki anlamı var. Örnek veriyorum. Kuru lafzı daha önce de görmüşsün. Kuru lafzı hem hayız anlamına geliyor hem temizlik anlamına geliyor. Doğru mu? Emanî lafzı. Hatırlıyor musun? Tilke emaniyuhum. Veya işte ve minhum ümmiyûn la ya'lemûne'l-kitâbe illâ emâniyye. anlamına da gelebilir, okuma anlamına da gelebilir demiştik. Bu temenni anlamına da gelebilir demiştik. Şimdi müfessir geldiği zaman dediğinde ki bu iki ihtimalden burada kastedilen şeydir. Bana göre burada kastedilen kıraatdir. Allah en doğrusunu bilir. Bak hem kat'i bir şey söylemedi. Kendi düşüncesi, kendi ilmi bilikimi, lügattan anladığı, tefsirden anladığıyla bunlardan bir tanesini tercih etti. Allah adına konuşmadığından ve kat'a etmediğinden, kesin bir ifadede bulunmadığından bu tevhildir diyor. Burada yeni içtihadını kullanmasında bir beis yoktur. Ee, diyor. Bu şekilde İmam Suyuti'nin ayrılması, bunu bu ayrımı aynı zamanda İtkan kitabında اِتْقَمْ فِي Kuran Bu da İmam Suytun'un kitabı. Ebu Mansur el-Maturidi'nin görüşü olaraktan anlatıyor. Yani rey ile tefsir haramdır. Rey ile tevil caizdir. Peki ne, hangi vecihle ayırdınız diye sorduğumuzda diyor ki Ebu Mansur el-Maturidi dedi ki tefsir Allah adına konuşmaktır. Onun için nas gerekir. Tevil ise ihtimalli bir meselede kesin bir dil kullanmadan tercih yapmaktır. Burada iştihat yapılabilir. Bu bir aydın vecih Mesela Yine İmam Zerkeşi. İmam Zerkeşi kimdi? Ee, İmam Zerkeşi'nin Ulumul Kur'an'la ilgili kitabı El-Burhan fi ulumul Kur'an. Demiştik ki Suyudi'den önce yazılmış en meşhur e, ulumul Kur'an'ı toplayan kitaplardan buydu. Minbabil faide İmam Zerkeşi'nin bütün kitapları böyle zaten. Mesela bahrul Muhit e, kitabı Usul-Fıkıhta hep toplayıcı eserler. Şimdi bazı alimler vardır toplayıcı eser yazarlar. Mesela Suyuti gibi. Suyuti'nin bütün kitapları ansiklopedi gibidir. Yazdığı alandaki bütün yazılmış olanları toplar, okur. Onu düzenler, e, sunar. Mesela İmam Zerkeşi de bunlardan bir tanesi. İtkan kitabı yokken en meşhur kitap onun kitabıydı. İtkan kitabı yazılınca İtkan daha meşhur oldu. İmam Zerkeşi diyor ki, bu İbni Abbas'ın meşhur bir sözü vardı ya. Tevil ile tefsir nasıl ayrılır? İbn Abbas diyordu ki et tefsiru ala Tefsir 4 veci üzeredir. İbn Abbas'a göre. Birinci vecih neydi? Birinci vecih Arap'ın kendi dilinden bildiği tefsirdir. Yani hiçbir şeye ihtiyaç duymadan Arap Kur'an'ı kelime açtığı zaman bu ilahu kum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahdır. Bunu hiç okuma yazma bilmeyen bir Arap da duyduğu anlayabilir. Tariful arabu min lisaniha. İkincisi la ya'zuru ahadun bi hiç kimsenin cehaletinde mazur olmadığı tefsirdir. İmam Zerkeşi bunu tevhid ve şeriatın açık e, hükümleri, namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi hükümleri olaraktan açıklıyor İbn Abbas'ın bu sözünü. Üç, İbni Abbas diyor sadece Allah'ın bildiği ve başkasının bilmeyeceği şeylerdir. İmam Zerkeşi diyor bu da e, kıyametin saati gibi, müteşabih ayetler gibi. Dört, alimlerin bilebileceği şeylerdir. Zerkeşi burada diyor işte tevil budur. Yani alimin ilmiyle elde etmiş olduğu o birikim ile Kur'an-ı Kerim'in ayetleri e, arasından e, istinbat etmesidir diyor. Çünkü müfessir diyor İmam Zerkeşi nakledendir. Müfessir nakledendir. Yani Allah Resulü bu ayette böyle dedi. İbni Abbas bu ayette böyle dedi. Muevvil ise Te'vil eden ise istimbat edendir. Yani ayete bakıp bu ayetten kastedilen budur diye bir istimbat yapıyor ise bu e, bu müevvildir. Mesela örnek verelim. Müevvil ile müfessir arasındaki farka. En son görmüş olduğumuz ayet. Yani tefsir dersinde gördüğümüz ayet. <gülüyor> müfessir ne der size? Müfessir der ki bu ayet Ebu Davud ve Nesayn'e rivayet ettiğine göre evinde yetim besleyip onların mallarını karıştırmamak için ifsad edenler hakkında indi. Ne yaptı? Nakilde bulundu. Muewil kimdir tevül eden? Wallahu ya'lemul mufside minel muslih bölümünü alıp Allah burada bu işi yetime bakan insanların vicdanına bırakmıştır. Kimin niyetinde yetimin malını kullanmak ve onun malından istifade etmek var. Kimin niyetinde yetimin malını istismar edip onun için geleceğe hazırlık yapmak var. Allah muslahi de bilir, Bu, müevvilin yapacağı iştir. Şeyh İmam Zerkeşi de diyor, alimlerin yaptığı, i̇bn Abbas'ın kastettiği bu müevvil. Yani ihtimaller var, tercih yapar, vakaya uyarlar o ayet-i kerimeyi. Burada rey olur diyor. Ama tefsir nakil olduğundan dolayı sadece nakildir. Şey yapılmaz, oraya rey karıştırılmaz diyor. Ragıbel Esfahani Ragıb el Esfahani kimdi? Kitabıyla hatırlatacak olan kimse var mı? El Mufadat En güzel yazılmış kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'deki lafızları tafsilatıyla anlatan kitaplardan bir tanesi e, bu kitap ve birçok ayet kelimenin içindeki kelimeyle iyi bilindiğinde ayet kelimenin çok daha iyi anlaşıldığı görülüyor. Onun için Türkçesini değil Arapçasını temin edip e, Kur'an ayetleriyle ilgili Arapçasını kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, Ragıbel Esfahani diyor ki tevil, tefsir tevilden daha geneldir. Genelde tefsir lafızlarda tevil ise mana ve cümle izahında kullanılır. Bu da Ragıbel Esfahani'nin sözü. Tefsir mesela ben geliyorum Kur'an-ı Kerim'den bir lafza alıyorum. O lafızın anlamları üzerinde konuşuyorum. Bu ne? Bu e, tefsir. Burada gene ne lazım? Nakil lazım. Çünkü lugat lugatta nakle semağa dayalı. Tevil ise cümlelerin ve manaların izahını yapıyorum. Ne demek bu? Yani o kelimeler hepsi yan yana geldiğinde bir bütün oluşturduğunda ortaya çıkan bütün anlamı sana şey yapıyorum, sunuyorum. Bu ise tevil. Biri tamamen nakle dayalı, öbürü ise senin anlayışın, fehmin ve idrakına dayalı olan bir şey. Demek ki rey ile tefsirin hükmü nedir dediğimizde, tefsir ve tevil aynı şeydir diyenler rey ile hükmü batıl görüyorsa Tefsirde de tevilde de batıl görüyorlar. Tefsirle tevili birbirinden ayıranlar tefsirde haramdır diyorlar, tevilde caizdir diyorlar. Peki neyle birbirinden ayırıyorlar? Dediğimiz gibi ya suyutinin dediği gibi biri Allah adına kesin konuşmaktır, biri ise ihtimalli konuşmaktır. Ya bu şekilde ayırıyorlar. Ya İmam Zerkeşi'nin dediği gibi biri tamamen nakil, işi nakildir öbürünün işi ise onu izah, yani izah etmektir. Ondan dolayı nakilci aklını değil duyduğunu aktarır. İzah eden ise iştihadını, anladığını e, aktarır. İla ilâ ahirî. Peki bizim soracağımız soru şu. Rey ile tefsir ne demektir? Neyi karşılıyor bu? Rey tefsiri hatırlarsanız tefsir tarihi dersinde de görmüştük. Halimler genel itibariyle tefsiri, kaynağı itibariyle tefsiri ikiye ayırmışlar. mesur tefsir, bir de Rey tefsiri. Me'sur tefsir neydi? Dedikleri me'sur tefsir. Kur'an-ı Kerim'i anlarken peygamberimizden, ashabtan ve selef'ten nakledilenleri baz alan, esas alan ve bunların ışığında Kur'an-ı Kerim'i anlayan akım genellere nakle dayalıydı. Yani bu konuda Mücahit böyle dedi, Said Mücibel böyle dedi, İbn Abbas böyle dedi gibi nakle dayalı. zaten eser olaraktan bize gelen demek. Eser olunmuş demek. Peki tefsir bi'r-ra'y neydi? Tefsirü'l-içtihadi tefsirul-akli, tefsirul-ra'i farklı isimleri olan müştehidin Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırken aklını, düşünmesini, tefekkürünü ve tedebbürünü kullanması demekti. Mensur tefsirin hükmünü konuşmaya gerek var mı? Yok, zaten asıl olan o değil mi? rey ile tefsir, yani bir insanın Kur'an-ı Kerim'i anlarken Aklını kullanması veyahut da işte iştihatta bulunmasının hükmü nedir? Bizim ana konumuz aslında, anamız asak ana konu bu. İsterseniz tefsirle tevülü ayırın. Hani re ile tevülün hükmü nedir diye sorun. İsterseniz ikisini bir kabul edin. Re ile tefsir yapmanın hükmü nedir din? Şimdi Kur'an'a, sünnete ve selefe baktığımızda, Kur'an'a, sünnete ve selefe baktığımızda şunu görürüz. Hem rei ve aklı kullanmayı zem eden, yeren naslar var hem de bunları öven ve yapılmasını ikrar eden naslar var. Hem Kur'an'da böyledir, hem sünnette böyledir, hem de sahabede böyledir. Öyleyse bir konuda hem onu öven hem de onu yeren naslar varsa ona tek bir hüküm vermek mümkün değildir. Ne demek gerekir burada? Bunun bir mezmumu vardır, bir de memduhu vardır. Yani bir övülmüş olanı vardır. Bir de yerilmiş olanı vardır. Şimdi ben önce örnekleri vereyim daha iyi anlayın. Mesela Kur'an-ı açtık diyelim. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Allahu Teala bize ayet-i kerimede diyor ki: "Kul innema harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha ve ma batna ve'l isme ve'l bagye bighayri'l hakki ve en tusyiku ma lam yunzil bihi sultana ve en taqulu ala'llahi ma la ta'lamun." Her şeriatta haram kılınmış 4 esası söylüyor Allahu Teala. ''Rabbim açık ve gizli olan bütün fuhuşatı haram kıldı. Haddi aşma, haksız yere haddi aşmayı ve günah haram kıldı. Delil olmayan bir konuda Allah'a şirk koşmanızı haram kıldı ve bilmeden Allah adına konuşmanızı size haram kıldı.'' diyor. Şimdi bir adam Kur'an-ı Kerim'i önüne aldığında, kendi aklıyla konuştuğunda Allah Allah'tan bir nakille konuşmuyor. Allah adına kendi aklından konuşmuş oluyor bu ayeti kelimeye göre. Veya mesela İsra suresinde Allah ne dedi peygambere? "Ve la takfu ma leysa leke bihi olmayan işin peşine düşme. "İnne's-sem'a ve'l-basara ve'l-fu'ada kullu ulayka kana Çünkü göz, kulak ve kalp hepsi bundan mesuldür. Yani sen bir şeyi düşündün, kıyamet günü Allah seni bundan hesaba çeker. Bir şeyi gördün, bir şeyi duydun Allah seni bundan hesaba çeker dedi. Kur'an-ı Kerim'de. Öte taraftan Allah bize ne diyor? اَفَلَا <gülüyor> Kur'an الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَخْفَلُهَا Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa onların kalpleri mühürlü müdür diyor. Tedebbür ne demek? Tedebbür, dubur kelimesinden geliyor. Daha önce de söylemiştim. Dubur, bir şeyin arkası demek. Kur'an-ı Kerim'i okurken o kadar dikkatli düşüneceksin ki sadece lafızın içindeki anlamı değil, lafızın arka anlamlarını, alt anlamlarını da çözeceksin. E bu neyle olur? O akıllı olur yani aklınla düşünüyorsun. Allah seni zaten akıllı olduğun için mükellef, akılmış. Mesela bu hüküm ayetlerini okurken özellikle dikkatimizi çekti. Allah size ayetlerini açık <gülüyor> keza liyubeyunullahu lakumul ayati l'alakum tetefekkerun, <gülüyor> l'alakum taaqilun, l'alakum tetezekkerun. Umulur ki akıl edersiniz, umulur ki tefekkür edersin, umulur ki öğüt alırsınız. E şimdi ben şu anda size ders anlatıyorum. Bu dersten öğüt almanız için aklınızı kullanmanız lazım. Doğru mu? Anlattıklarımı tefekkür edebilmeniz için aklınızı kullanmanız lazım. O zaman Kur'an hem Allah'tan bir nakil olmadan Kur'an hakkında konuşanları yermiştir. Hem de aynı zamanda Kur'an hakkında akıl eden, tefekkür eden insanları övmüştür ee, Kur'an-ı Kerim. Mesela sünnet de aynı şekilde. Aha Allah Resulü İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقاده من النار kim Kur'an hakkında kendi ile konuşursa, düşüncesiyle konuşursa ateşten yerini hazırlasın. Ebu Davud'un rivayetinde diyor ki: "Men kâle fi'l-Kur'âni bi-ra'ihi fa asâba Kim Kur'an hakkında aklıyla konuşursa, ile konuşursa isabet etse bile hata etmiştir dedi. Sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem. Bu Allah Resulü. Doğru mu? Şimdi bakın gene İmam Ebu Davud'la İmam Ahmed'in rivayet ettiği, Amr ibn As'ın bir meselesini dinleyelim Allah Rasulü'nün. Amr As'ı, Allah Rasulü bir seriyenin başında gönderiyor, cünüp oluyor gece. Hava çok soğuk olduğu için su olmasına rağmen gusül abdesti almıyor, teyemmüm ediyor. Allah Rasulü'nün yanına geldiğinde diyor Allah, ey Allah Rasulü ben cünüp oldum, teyemmüm aldım ve ashabıma namaz kıldırdım, orduma namaz kıldırdım. Sen cünüpken mi onlara namaz kıldırdın ey Amr? diyor Allah Rasulü. Evet. Ey Allah Resulü diyor, hava çok soğuktu. Banyo yapsam helak olacağımdan korktum. Allah'ın "Vela enfus enfusakum" ayetini hatırladım. Nefislerinizi öldürmeyin, ettim diyor. Aleyhisselatü vesselam gülüyor. Bu re ile yapılan bir tefsir değil midir? Yani "Vela taqtulu enfusakum" nefislerinizi öldürmeyin. Buradan ilk akla gelen mana hangisi? Yani intihar etmeyin, kendinize zarar vermeyin, kendinizi öldürmeyin. Ama soğuk bir gecede soğuk suyla abdest almak insan bedenine zarar verir. Onun için teemmüm de e, var. Ben teemmüm alayım e demek bu insanın kendi yeni bir iştihadını kullanması. Farkındaysanız Allah Resulü güldü. E, Amre bin Asa bir şey demedi. Yine sahihte sabit olduğu üzere Allah Resulü hem Buhari'de hem Müslim'de İbn Abbas'a ne dedi? Allahum fekihhu fi'd-din ve allimhut Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona te'vili öğret. Şimdi soru şu. Eğer te'vil Sadece ve sadece tefsir, nakledilene dayansaydı i̇bn Abbas için böyle bir dua etmenin anlamı var mıydı? Herkes zaten var olan nakil neyse herkes oradan istifade edecek. Yani hatta onun duymadığı, haberin duydukları sahabeyi ondan daha ayrıcalıklı kılar bu konuda. Demek ki burada Allah Resulü'nün kastettiği sadece nakledilen değil Kur'an'ın anlaşılması, fehm edilmesi, akledilmesi. Bunun için i̇bn Abbas'a Allah Resulü dua ediyor. Mesela Ebubekir radiyallahu anh. Onun meşhur sözünü hatırlıyorsunuz. "Ayu ee, arden tuql, ayu arden tuql tuqlunu, veyayu semaun tuzlunu. İn fi kitabillahi bazı rivayetlerde bir aile, bazı rivayetlerde fi mela alem. Yani hangi yer beni barındırır, hangi sema beni gölgeler, ben Allah'ın kitabı hakkında bilmeden konuşursam," diyor. Taberinin rivayet ettiğinde Kelale ayetiyle ilgili aynı Abu Bekir radıyallahu anh diyor ki ben Kelale ayetiyle ilgili kendi görüşümle fetva veriyorum. Doğruysa Allah'tandır. Yanlışsa benden ve nefsimdendir diyor. Doğru mu? Bir taraftan rei ve bilmeden konuşmayı yerdi. Öte taraftan kendisi reiyle fetva verdi. Ömer radıyallahu anh bu konuda en fazla sözü olan kişi. Mesela diyor ki اتقر رأي fi dinikum. Onun meşhur sözü. Dininizde rai'den kaçının, korkun, sakının diyor. Yine mesela rey ile ilgili diyor ki اِيَّاكُمْ مُأَصْحَابَ الرَّيْهِ Aman ha rey ashabından sakının. Çünkü hadisleri, sünneti ezberlemek onlara zor geldi. Kendi reyleriyle konuştular diyor. Bu Ömer radıyallahu anh. Ama Kadı her mektup yazdığında diyor ki bir sorun sana geldiğinde Allah'ın kitabına bak. Allah'ın kitabında bulursan ne ala hiç kimseye gitme. Bulamazsan sünnete bak, sünnette bulursan ne ala. Bulamazsan içte hitra ekeh. Kendi rei'inle iştihad et ona mesela. Hem rei eleştirdi hem de ile fetva verilmesini söyledi. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Hatta İbni Abdülber, e, seleften kıyasla ilgili varit olmuş olan lafızlarda öyle bir işgal var ki. Mesela bir yerde kıyası yerin dibine sokmuş adam. Bir yerde kıyası çok kötü zemmetmiş, bir yerde kendisi kıyas yapmış. Veya kıyasın faydalı olduğunu söylemiş. i̇bn Abdülber diyor ki, Buradan bizim anladığımız şudur, Yerdikleri asla dayanmayan kıyastır veya nasla rağmen kıyastır. Övdükleri ise bir asla dayanan, usule uygun olan kıyastır. Şimdi burada aynı şey geçerli. Yani hem Kur'an'da hem sünnette hem selefte rei çok kötü bir yergi var ki -ye, bir de rei övgü, re övgü var. Çok güzel. O zaman biz ne diyeceğiz? Demek ki rei ile Allah'ın dininde konuşmanın hepsi mezmumda değildir. Hepsi memduhta değildir. Mezmum olan yerler var, memduh olan memduh olan yerler var. Peki, mezmum olan yerler nereler? Mezmum olan sınırlı olduğu için onu öğrenirsek zaten memduh olan kendiliğinden açığa çıkmış olur. Bir, sadece Allah'ın bilebileceği konularda o ayetler üzerinde tefekkür ve tedebbür edip sonuç çıkarmak rey ile tefsirin mezmum halidir. Allah adına bilmeden söz söylemektir. Örnek ne gibi? Mesela müteşabih ayetler gibi. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de müteşabihi zaten fitne için kıldığını söylüyor. Doğru mu? Bir insan buna rağmen ben illaki elif lan mimin yasinin, mimin anlamını çıkaracağım. İşte elif Allah'tır. Lam Cibril'dir, min Muhammed'dir e, vesaire böyle gereksiz e, gereksiz yorumlar mesela. Bu rey'dir. Mezmum olan e, rey'dir. Mesela yine bir örnek daha verelim buna. E, dedik ya biz kıyametin öncesinde yaşanacak olan hadiselerin tevili onu vuku bulmasıdır. Doğru mu? Tatarlar Yeğüç Mecüç'tür. Yok şimdi yeni şey çıktı. Ruslar da me, Yeğüç Mecüç'tür. Yok herhalde Rumlar da yeçüş olabilir. Yok işte Türkler sahneye çıkıyor. Türkler yeçüş mevcut olabilir. Bir türlü bitme. Bütün millet, bütün dünya bir yeçüş mevcut olmaktan e, geçiyor. Yeçüş mevcutun kim olduğu bizi ilgilendirmez. Biz sadece yeçüş mevcutun varlığına iman ederiz ve vakı olduğu zaman da tevli budur deriz. Aha bu mevcut budur. Tevli de budur da, tefsiri de budur zaten. Ama bu şekil zanla, işte şeyle birilerini sürekli töhmet altında töhmet altında bırakmak. Bu mesela Allah'ın bizi mükellef kılmadığı, ilmini sadece Allah'ın bileceği şeyler hakkında konuşmaktır. Ki bunun bir de küfür boyutu var. Kıyamet için tarih vermek. Allah peygambere bile sen onu bilemesin demesine rağmen yok işte 2022'den sonra kopacak, yok 2071'den sonra kopacak gibi şeyler. Bunlar şimdi de şey tartışmaları gene başladı biliyorsunuz değil mi? Mehdi ee, şimdi gene Mehdi, Mehdi tartışmalarımız başladı bizim. Yok hani e, İstanbul'u tekbirlerle e, fethedecek ya hani İstanbul savaşılmayacak tekbirlerle fethedilecek. İşte şimdi darbe oldu e, hani işte darbe oldu darbecilerin elinden tekbirlerle alındı İstanbul. Yani hani acaba Tayyip Erdoğan, Mehdi olabilir mi? E, falan yani sapıklık parayla olmadığı için hani herkes bedavadan olduğu için herkes bir şey söylüyor. Yok efendim o Tam Mehdi olmayabilir, Mehdi'nin hazırlayıcısı e, olabilirmiş. Yani bak millette zerre miskal akıl yoka diyeceksiniz ki niye? Şimdi on, bu iktidardakilerin de hoşuna gidiyor bu tip şeyler, bu tip yorumlar. Yahu arkadaş darbeyi yapan adamlar niye darbe yaptılar? Hocaları onlara emretti diye. Peki hocaları onlara gidin kendinizi damdan atın dediğinde bu adamlar kendilerini damdan mı atıyorlar? Evet. Çünkü bu adamlar bazı insanların masum olduğuna, din hakkında yorum yaptığında, Allah'tan destekli olduklarında, rüyalarında peygamberle oturup sohbet ettiklerinde, bana gelir ama gerçi cibirliği tanımam sanki diğerlerinin hepsini tanıyor beraber bot bağlamış, bir tek cibirliği tanımıyor aralarında. Bu din anlayışı zaten bu adamlara darbe yaptırdı. Doğru mu? Bu mistik, sapık, putperest anlayış zaten bunları darbeye sürükledi. Şimdi aynı başka birileri Kur'an ve sünnet ayetlerini aynı mantıkla e yine getirip bu adamlar üzerine tatbik ediyorlar. İyi iyi. Hani bizi övüyorlarsa sorun yok. Yahu zihniyet aynı zihniyet. Yarın bunlar gitse bunların başlarındaki abiler bu gözü kapalı aklını insanların cebine koymuş olan abiler. Hadi darbe yapıyoruz. Rüyada peygamberi gördüm darbe yapın. E dedi dese bu sefer bunlar darbe yapacaklar ama daha önce de söyledik Allah şirk ehlinden ilk neyi alıyor? İlk aklı çekip alıyor. Şimdi mesela kıyamet, kıyametin şartları, kıyametin saati vesaireyle ilgili hepsi Mezmum, rey ile tefsir sınıfına girer. İki, bir ayetle ilgili onun manasına dair nakil, e, tefsir var ise eser. Bu esere rağmen ayeti farklı şekilde e, yorumlamak bu e, şeye girer. Rey ile tefsire girer ve bu mezmum, mezmumdur. Çünkü e, bir ayetin kast edilenin ne olduğu eğer, peygamber tarafından belirlenmişse bitmiştir artık orada mesele. Sen o peygamberin belirlediğinin üzerinde genişletebilirsin. Daha iyi anlatabilirsin. Yazı diliyle konuşma. Eyvallah. Ama farklı bir görüş söylersen olmaz. Mesela ne gibi? iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Allah Resulü buradaki zulmü ne olarak tefsir etti? Şirk olarak tefsir etti. Yani iman edip şirk koşmayanlar. Sen bunu işte gelip zulüm yani burada büyük günah anlamına da e gelebilir. Bazı büyük günahlar vardır. Hani Mutezile'nin veya biraz daha akılcıların yaptığı gibi yaparsan bu rey ile tefsirdir. Mezmum e mezmum olan tefsirdir. Olmaz. 3 Sadece lugata dayanarak başka hiçbir kaynağı gözetmeden yapılan tefsir rey tefsiridir ve mezmum mezmum olan tefsirdir. Sadece lugata dayanarak. Şimdi e biliyorsunuz lügat Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında kaynaklardan bir kaynaktır. Lakin Kur'an'ın geldiği zaman Arap lügatını olduğu gibi kabul etmediği için, yani Arap lügatı üzerinde tasarruf edip bazı kelimelerin anlamını genişletip bazılarını daralttığı için sadece lügata dayalı yapılan tefsir mezmum rey tefsirdir. Zaten bugün dikkat edin, akılcı dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'i sadece kendi reyleriyle açıklayan insanların tamamının Lugata karşı aşırı bir düşkünlüğü vardır. Yani sürekli Kur'an'ı lafız yönünden e, izah etmeye meyillidirler. Bunun sebebi de çünkü lugat çok geniş olduğu için hevaya daha uygundur. Yani ne kadar genişlik varsa bir konuda o kadar onu evirip çevirmeniz, e, onunla ilgili farklı yorumlarda bulunmanız daha kolaydır, daha mümkündür. Onun için e, tefsir yaparken gerekli olan kaynakların hepsini birden değil de sadece bir tanesine yoğunlaşmak ki bu genelde lugat e, şeklinde oluyor. Bu da mezmum olan rey e, tefsiridir. 4 kişinin bilgisi olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında konuşmasıdır. Yani cahil e, cahilce bunu e, yapmasıdır. Mesela örneğin e, biz e, cezaevindeyken bir gardiyan söylemişti. Demişti ben e, hani işte Kur'an-ı Kerim sadece okuyorum. İşte dinimi onun üzerinden anlıyorum. Bu doğru mu? demişti. Ben de ona elbette Kur'an-ı Kerim dinin kaynağıdır. Fakat Kur'an Allah Rasulü ile beraber Kur'an'dır. Allah Rasulü'nden soyutlandığında Kur'an olmaktan çıkar. O bambaşka. Bunu ona anlatınca o da bana demişti doğru. E, çünkü demişti ben mesela ilk Kur'an'ı okuduğum zaman demişti. Ashabul hani, yemin ashab ül yemenin ne olduğunu nereden bileceksin? Şimdi tefsirlerde sağ ehli veya sağcılar diye geçiyor ya. Ben demiştim onu sağcılar ve solcular diye anlamıştım. yani Hatta demiştim Allah Allah Kur'an'ın ne alakası var? Yani sağcılar ve solcular diye anlatıyor. Mesela bilgin olmadan, yani Kur'an-ı Kerim'in ıslahlarına vakıf olmadan, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkında bir görüş beyan ettiğinde, bir görüş söylediğinde, sen ne yapmış oluyorsun? Bilgisizce, e bu konu hakkında konuşmuş, konuşmuş oluyorsun. Yani bilmeden Allah adına söz söylemiş oluyorsun. Bu dört sınıf en yaygın olan mezmum rei sınıfına giriyor. Bu dört sınıf. Bunların dışında bir müfessirin Kur'an-ı Kerim'i anlarken onun anlamlarını vakaya tatbik etmek onun içerisindeki bir takım ince ince manaları tespit etmek ve bunları Kur'an okuyucularına aktarmak için aklını kullanması Tedebbür, tefekuh, teakul Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle tezekkür yapması bunda hiçbir beis yoktur. Hatta bu matluptur, istenen bir şeydir. Yapmayanlar Allah tarafından yerilmiştir. Ondan dolayı da bir Müslümanın bunu yapmasında bir beis yoktur. O zaman ray tefsiri demiş olduğumuz tefsir memduh ve mezmum olarak ikiye ayrılabilir. Mezmum olanın kısımlarını zikrettik, söyledik. Bunun dışında kalan, usulün dışına çıkmayan ray tefsiri bu memduh olan bir tefsirdir diyebiliriz. Evet. Bu konuyla ilgili benim anlatamadığım veya anlaşılmayan bir şey var mıdır? Sormak istediğimiz anlaşılmayan bir şey. Evet. Buyurun. Hocam bu dersle ilgili, bu önceki derslerimizle ilgili Buyur. Bu bazı ayetlerin diğerlerinden daha faziletli olduğuna dair, bazı naslar, e, farklı bir sümnette. İşte hani bunların normalde namazda okunması diğerlerinden daha faziletli. Şimdi sünnette fiili olaraktan ise Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam yani daha faziletli olanları sürekli okumamış. Yani fiili olaraktan başka surelerde okumuş. Şimdi mesela ben en faziletli elde etmek için yani fiili bulamaya mı almak lazım? Yoksa suylu olarak mı? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli olanları okumuş. Mesela zaten Fatiha'ya ki Umul kitap kılmış. Yani üç tane faziletli sure örnek verdik biz. Ayetel Kursi. Ee, İhlas, bir de Fatiha'yı verdik değil mi? Biz üç tane hadis söyledik. Fatiha zaten e, her namazın her rekatında okunuyor. İhlas suresine gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarının sünnetinde sürekli kafirin suresiyle İhlas suresini okumuş. Mesela akşam namazının sünnetlerinde İhlas suresini okumuş. Rivayetlerden e, bize varit olduğu kadarıyla. Ee, Ayet el-Kursi'ye gelince Allah Resulü genelde Kur'an-ı Kerim'den bir parça okumazdı. Kur'an okuduğunda. Yani sureyi komple. Başından başlardı, sonuna kadar okurdu. Yani genel sünneti bu. Onun için parça kesmek nafilelerde var. Ama şeyde farz namazlarda çok nadir. Yani bir bölümü alıp sadece bir bölümü okuması. Ee, onun için de ayetel el Kursi'yi okuması için hani ya öncesini ya sonrasını. Ya Bakara suresi en uzun süre olduğu için belki çok fazla uzun, uzun süre. Ama onu da Namazların akabinde, işte gece yatmadan önce, işte gündüz vesaire gene okumuş. Yani fiili olarak da Allah Resulü bunları okumuş. Ha, kendisi okumadı diyelim, yapmadı. İkrar da bir sünnet biliyorsunuz. Yani hani işte ikrah suresini okuyan bir adamı ikrar etmiş olması, bu gene onu sünnet yapar. Yani Allah Resulü yapmasa bile birinin, mesela Allah Resulü niye yapmaz? Örnek veriyorum. Sürekli bir şey yapsa insanlar kalanları öğrenemeyecekler. Yani hani mesela Allah Rasulü'nün durumu bizim durumumuz gibi değil. Sen örnek verin, sürekli Fatiha, İhlas suresini okusan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama Allah Rasulü insanlara farklı şeyler öğretmek istiyor, farklı şeyler göstermek istiyor. Onun için o birçok şeyde farklı farklı tutumlar var. Bazen evli olmayanı bile yapıyor haram olmadığını göstermemek için. Mesela birçok şeyin mekruh olduğunu, haram olmadığını, yasan. biz nereden anlıyoruz? Allah Rasulü'nün yasağı yapmasından anlıyoruz. Misal, e peki sen bile bugün o yasağı yapmaktan imtina ediyorken, Acaba Allah Resulü niye o yasayı yaptı? O yasayı yapa, yani şey, zayıflıktan, haşa gevşeklikten, hayır sen öğren diye, ben öğreneyim diye e, bunu yaptı. E şimdi biz buradan şunu çıkarabilir miyiz? Bir Müslüman da sürekli yasaklanan şeyleri yapmalıdır ki, hani diyebilir miyiz? Hayır bu özel e, özel bir durum. Kaldı ki Allah Resulü'nün dediğim gibi hani birini ikrar etmiş olması bile bunu ikrarı sünnetten kılar. Başka? Var mı sorumuz? Şimdi Mekki medeni konusuna geldik, daha doğrusu nuzul meselesine geldik. Ee, bununla ilgili e, başlamamı ister misiniz? Yoksa bir sonraki derse mi erteleyelim? Tamam. Bir dahaki dersimize 17. beyte kadar herkesten dinleyeceğim. Yani mekkiye'tü ma'a'lahicren nezel ve medeni ma'a'daha ve intesel herkesten dinleyeceğim şeye kadar bu geldiğimiz yere kadar Evet bu ahire davana rabbil